Hayatın pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra verdi. Sleigh, Today. Or the fields we go, Dudo. laughing all the way. Today. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. fun it is to ride in a one horse open sleigh i love those j i n g -E bells oh. those holiday j i g l -E bells oh. those happy j bells. g l e e double l s i love those jingle bells yeni bir günden ve yılın son programından, 2012'nin son gününden herkese merhaba. Ben psikolog Esra verdi. yine bir saat birlikte olacağız. Bugün pusula günümüzün en çok konuşulduğu bir konuyu gösteriyor, aldatma. Sadakatsizlik acısını yaşamış herkese adıyorum bugünkü programı ve konumuzu çok güzel bir parçayla pekiştirelim. Aylin Urgal söylüyor, sakın ağlama. Sonrasında bu hafta konumuz aldatma. E, demiştim ki biraz önce bu programı sadakatsizlik acısı çeken bütün dinleyicilerime adıyorum. Evet e, dilerseniz başlayalım ama ondan önce bir mail adresi vereyim. Bana ulaşmak isterseniz tanriverdeesra.yahoo.com Tanriverdeesra.yahoo.com'dan bana sorularınız olursa e, onları seve seve cevaplarım. Evet... E, İlişkilerde ve evliliklerde birçok özel sorun alanları var tabii ki... ...ancak sadakatsizlik bunlar arasında sık rastlanmasına karşın en az anlaşılanı. Sadakatsizlik basit bir tanımla mevcut birliktelik dışında... ...üçüncü kişi veya kişilerle yaşanan duygusal fiziksel ilişki sonucu... ...mevcut birlikteliğin beklentilerinin ya da standartlarının çiğnenmesi anlamına geliyor. Aldatma ise... Sadakatsizlik sonucu kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çeşitli yalanlar ya da dürüstlük sınırları dışında kalan söylem ve davranışları içeriyor. Görüyorsunuz ki sadakatsizlik ve aldatma terimlerini eş anlamda kullanıyorum ben. Çünkü kimse partnerini aldatmak amacıyla sadakatsizlik yapmıyor. Sadakatsizlik bir seçim aldatma ise bu seçimi izleyerek ortaya çıkan sürecin kaçınılmaz bir parçası. Şimdi aldatmak nedir? E, kaç çeşit aldatma vardır? Aldatılan kişi affedilir mi? Kişinin hayatına ne gibi zararlar verir? E, bu ve bunun gibi pek çok sorularınız olacaktır bana. E, yavaş yavaş bölüm bölüm isterseniz gidelim devam edelim. Bir kadın bir erkek. Dünyanın ezeli gerçeği bu. Erkeğin kadına kadının erkeğe duyduğu arzu karşı konulması. ...en güç tutkulardan biri şüphesiz. Bazı hayvanların bilindiği gibi... ...aşk mevsimi vardır. Kedilerin mart ayı mesela. Bu mevsimde hayvanların... ...karşı cinse karşı hissettikleri çekime... ...engel olmak çok zor. Aşk ve şehvet canlıların... ...engellenemez dürtüleridir biliyorsunuz. Ancak insan dostluk da istiyor... ...onun yanında. Kimi hayvan türleri... ...çiftleştiği eşini bir daha görmez. Sonraki çiftleşme mevsiminde de... ...yeni bir eş arar. Hatta... Kimi görse oracıkta çiftleşir. İnsanın seksle yetinmeyip dostluğun da peşinde koşması eşiyle uzun süreli ilişki kurma idealini geliştiriyor. Şimdi aldatma işte bu dostluk idealinin yıkılmasıdır. Ayrıca insanın işbirliğine, e, duygusal paylaşıma, vefaya, sadakate muhtaç olan bir hayvan olması da kadın erkek ilişkilerini İyice karmaşık bir hale getiriyor. İsterseniz önce bir müzik dinleyelim, ardından konumuzda devam edeceğiz. Müzik Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözünü tutacağım Adını anmayacağım Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözünü tutacağım Adını anmayacağım Kalbimden ben seni söküp atacağım Bugünün sayfasını artık kapatacağım Geçse de gençlik çağı boş kalsa da kucağı Sözünü tutacağım adını anmayacağım Gençlikçe boş kalsa da kucak sözünü tutacağım adını anlayacağım geçse de gençlikçe boş kalsa da kucak sözünü tutacağım. Radyo Havan'da Hayatın Pustası devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için konumuzu hatırlatalım. Bu hafta konumuz Aldatma. Ee, sadakatsizlik acısını yaşamış bütün dinleyicilerime adıyorum bu programı. Evet günümüzün de önemli konularından biri. Ee, biraz önce Aldatmayı ve Sadakatsizliği tanımlamıştık. Ee, konunun analizine geçmeden önce sizlerle küçük bir fıkra paylaşmak istiyorum. Şimdi, uluslararası ölçekte bir kadın araştırması yapan sosyolog dünyanın çeşitli ülkelerinde kadınlara bir soru sormuş. Kocanızı başka bir kadınla yakalarsanız ne yaparsınız? Soruya ülkelere göre verilen yanıtlar şöyle: İsveçli, neyimi beğenmediğini sorarım. Rus, evi terk ederim. Fransız, sesimi çıkarmam, sevgilime gider, beni teselli etmesini isterim. İtalyan, kadını vururum. İspanyol, kocamı vururum. Yunanlı, her ikisini de vururum. Türk, benim kocam böyle bir şey yapmaz. Evet, e, aldatma bir bağlanma sorunudur. Özellikle narsist tepkiler gösteren insanlarda fazla görülüyor. Kendini daha yüksek gören, eşinden üstün olduğunu düşünen veya çevresindekiler tarafından böyle olduğu gözlemlenen toplumlarda öyle yorumlar alan kişiler aldatmaya daha yakın görürler kendini. Aldatma, yüzyıllar boyu toplumlarda hep ateşini korudu. Peki ne oldu da son zamanlarda bu kadar gündeme oturdu, bu kadar çok duymaya başladık? Aslında her ne kadar toplumda gizli kalmış gibi görünse de kadının iş hayatına girmesi, güç kazanması, er şeye, erkeğe karşı çıkma gücünü bulmasıyla aldatma kelimesini çok fazla duymaya başladık. Eşini kaybetmemek için göz yuman, boşanacak ya da karar alacak gücü bulamayan kadınlar toplum yapısının erkek egemen olması ve erkeğe çok eşlilik hakkı vermesinden kaynaklanan sosyal nedenler aldatmayı ya gizli ya da meşru kıldı. Kişi aldatıldığında adını koymak, nedenlerini bilmek, e, sorunu çözmek istiyor elbette ki. Aldatmak mı, sadakatsizlik mi? Bir kereden bir şey olmaz. Duygusal olmadığı sürece sorun yok. Görüşebilir ama önemli olan sevmesin. Konuşsun ama dokunmasın vesaire gibi çok çeşitli yorumlar ve açıklamalar Duyabiliriz çevremizden. Esas sorun kişinin yaşadığı durumu nasıl algıladığı. Evet araştırmalarda ortak bir tanım olmadığını görüyoruz tabii ki. Benim e, kişisel aldatma tanımım var ki e, biraz iddialı olacak ama bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Fiziksel ve duygusal anlamda partneri dışındaki biriyle gerek yaşam ve gerek etkinlik olarak yapılan tüm özel paylaşımlara ben aldatma diyorum. Aldatmanın tam olarak tanımlanamaması aldatmanın ve aldatılmanın çok değişik şekillerde algılanmasıyla ilgili elbette ki ama e, algılamalardaki bu çeşitlilik aldatma seçimlerini ortaya çıkarıyor ve aldatma çeşitlerini ortaya çıkarıyor. E, aldatma çeşitlerini inceleyecek olursak ki isterseniz bir müzik arası, e, verelim ardından aldatma çeşitlerimizi sizinle paylaşayım ben. Sırada İpek Bilgin var Kara Sevda yüzünden. ...hayatın pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula aldatmayı gösteriyor. E, aldatmanın çeşitlerinden... E, ...çeşitlerine değineceğim demiştim... ...müzik arası vermeden önce. Evet, değinelim isterseniz. Birincisi, günümüzdeki... ...en çok yaygın olan çeşitlerden bir tanesi... ...internette aldatma. Evliliği kötü olmayanlar... ...aldatmayı asla düşünmeyenler... ...karakteri aldatmaya uygun olmayanlar bile... ...internette aldatabiliyor. Çünkü önce her şey çok masum niyetlerle başlıyor... Sadece sohbet etmek istiyorum gibi sonra sohbet flörte dönüşüyor. Kendini aldatmak kolaydır. Nasıl olsa birbirimizi görmemiz bile mümkün değil. Bir de bakarsınız ateş bacayı vermiş. ve ne yapmalı? E, bu tür aldatma çok sinsice ruhu ele geçirdiği aldatma niyeti olmayan bile baştan çıkar, e, çıkardığı için en iyisi evlilerin internet sohbetlerinden. Bilhassa karşı cinsli sohbetten tamamıyla ...uzak durmaları. E, son 10 yılda patlama gösteren aldatma çeşitlerinden birisi sanal aldatma. Evet aslında sanal cinsellik, sanal duygusallık birer aldatma. Sonuçta hayatımızda biri var ve siz başkasıyla özel paylaşımlarda bulunuyorsanız... ...bu aldatmaya giriyor. Şimdi e, ne yapmalı deyince de biraz önce bahsettim zaten. E, bilhassa karşı cinsle sohbetten uzak durmalı. Tek gecelik ilişkiler... Erkeklerin sık başvurduğu bir yöntemdir. Barda flört ettiği bir kadınla veya bir fahişe ile beraber olan erkekler az değildir tabii ki. Kadınlar da barda tatilde tanıştıkları biriyle tek gecelik ilişkiler yaşayabiliyorlar. Bunlar genellikle ciddi kişilik sorunları yaşayan kadınlardır ki duygu dünyaları çok fırtınalı, çok iniş çıkışlı, hemen değişiveren, sevilmeye aç, ilgi görmeye dayanamayan kadınlar ahlaken çok kınansa da ''Evliliğe en az zarar veren aldatma türüdür. Fakat aldatan kadınsa kadının bahsettiğimiz kişilik özellikleri aldatması değil, evliliğin yürümesini zorlaştırır.'' E, duygusal aldatma e, da bunun içerisine giriyor tabii ki. Bu tip aldatmalar ağırlıklı olarak çatışma içindeki bireyin psikolojisini yansıtıyor. Yani kafasında oturtamadığı, ortamın uygun olmadığı karar almak yerine heyecanı yaşamak amaçlıdır.'' Uzaklık e, yani uzaklığın verdiği güven, merak, ilişkisindeki mutsuzluk, hayranlık, heyecan arayışı gibi etmenler duygusal aldatmayı doğuruyor. Ağırlıklı olarak da kadınlarda görülüyor. Ne yapmalı? E, aldatan erkekse karısının fazla üzülmesine gerek yok. Aldatmanın elbette mazur görülecek tarafı olmaz. Ancak erkek için tek gecelik ilişki son derece önemsiz ve gelip geçici. Kadın teklifçilik ilişki yaşıyorsa burada zaten aldatmanın çok ötesinde ciddi kişilik problemleri var. Evet bir diğer e, aldatma türü ise uzun süreli gönül ilişkileri. Bunlar aldatılandan çok aldatana zarar verir. Aldatan erkek ise iki ayrı kadının duygusal beklentileri arasında bunalır durur. Erkek karısını sevdiği halde başka bir kadınla ...uzun süreli gönül ilişkisi yaşayabiliyor. Bir yanda karısı ve çocukları... E, ...öte yanda sevdiği başka bir kadın. Ne yapacağına karar veremez. Verse kararından cayar... ...caymasa e, kararını uygulayamaz. Kadın başka bir erkeğe gönül verdiyse... ...kocasıyla aynı evde bulunmak... ...onunla aynı tuvaleti paylaşmak... ...aynı sofrada yemek yemek... ...aynı yüzüğü takmak... ...aynı yatağa girmek... ...dayanılmaz bir işkence haline geliyor. E, bu da, e, bunda da ne yapmalı diye soracak olursak, bu tür aldatma da ortak ciddi psikolojik yaralanmaları e, sebep getirir. Aldatan evlenme dönecek, e, sevgilisine mi gidecek? Aldatılan boşanacak mı? Her şeyi unutacak mı? E, buna bir türlü karar verilemez. Bu hengamede evlilik ilişkisi iyice bozulur. E, psikoloğa veya psikiyatriste gidilirse büyük fayda sağlanabilir. E, yapılacak şey. Önce psikolojik yaraları sarmak sonra kesin kararın verilmesi e, tamam mı devam mı gibi sonra da bu kararın uygulanmasıdır. Evet e, yeri gelmişken o zaman bir müzik arası veriyoruz ve Kamuran Akkor söylüyor evet mi hayır mı? Beklersin. Söyle nasıl sevgi bu Yoksa buna sen aşk mı dersin Benim bütün dünya her şeyim Yok ki benim senden başka sevgilim Bir gün başkasını seversem eğer İnan tam hatlı değilim hiç ben Evet mi? Hayır mı? Söyle bana nedir senin cevabın Demek istemem. Ne olacak bilinmez ki yarın. Yok ki benim senden başka sevgilim Bir gün başkasını seversem eğer İnan kabahatli değilim hiç ben Evet mi, hayır mı? Söyle bana nedir senin cevabın Beklemek istemem Ne olacak bilinmez ki yarın Evet mi, hayır mı? senin cevabın, beklemek istemem. bilinmez ki yarın. Hayatım devam ediyor. E, radyolarını inançan dinleyicilerimizi hatırlatmamızı yapalım. E, bugünkü bu haftaki konumuz aldatmaydı. E, devam ediyoruz aldatma çeşitlerine. Bu arada bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için de e mail adresim tanrıverdiyesra.yahoo.com e Burada her türlü bir sorun ve sorunlarınızı benle paylaşabiliyorsunuz. Evet Devam edelim. E uzun süreli gönül ilişkilerinden sonra gelelim ofis aşklarına. Bu da çok fazla günümüzde yaygın. E ofis ortamlarında ciddi bir ilişkiye dönüşmeyen ufak tefek flörtler, sık e flörtlere çok sık rastlanıyor. Ancak en çok aldatan kadınların çalışan kadınlar oldukları bir gerçek. Küçük göz kaçamakları büyük bir aşka dönüşebiliyor. Erkekler iş ortamlarında konumlarını kullanarak kadınları etkileme yoluna gidebiliyorlar. Bazı kadınlar da statüs sahibi erkekten kolaylıkla etkilenebiliyor. Danananan diye hemen size böyle bir e, uyarı yapıyorum. Aman hanımlar ve beyler, bayanlar e, dikkat edin buna. Ne yapmalısınız diye soracak olurlarsa da ofis aşkları... İş yeri disiplinini de bozduğu için e, çoğu şirket bu türlü ilişkilere yasaklamıştır. Ofis aşkı ortaya çıktığı anda işten çıkarmaya varan yap yaptırımlar uygulanır. Doğru olan da budur. E, bir ofis ettiğinin artık oturması gerekmektedir. Evet e, diğer küçük e, ne diyelim küçük kaçamaklardan bahsedelim isterseniz. Bu da göz kaçamakları. E, göz kaçamakları da ofis aşkları gibidir. Firari bakışlar. Hızla unutulup gidebileceği gibi ciddi bir ilişkiye de dönüşebiliyor. Ne yapmalısınız? Ofiste aşkın başında bela açacağını bilen çalışanlar zaten bakışmalardan bile uzak durmaya çalışacaklardır. Ee, bazen başaramasalar bile bundan uzak durmalılar. İşlerini kaybetme riski çok büyük çünkü. E, sosyal aldatmadan bahsetmek istiyorum biraz da. E, bu kavramı bilim tarihine koyarak yeni bir tanım yapıyorum sizlere. Sosyal aldatma, zaman geçirmek, sorunları paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak amaçlı... ...arada bir görüşmek fakat genelde boş zamanları değerlendirmek amaçlı bir beraberlik ve iletişim söz konusudur. Tabii sonunda fiziksel ve duygusal paylaşımlar da olabilmektedir. E, bu aldatmada kişinin yakınlık duyarak... Özel paylaşımlar yaşamasıdır. Bu paylaşım alışveriş yapmak, sinemaya gitmek, kafeye, diskoya gitmek gibi eşiyle yapmadığı etkinlikleri yapmaktır. Aslında burada kişi bu durumdan rahatsızlık duyar. Çünkü bunu eşi istediği halde veya sevgilisiyle yapması gerekirken başka biriyle yapması da aldatmaya giriyor. Biraz önce zaten size bahsetmiştim tek gecelik ilişki cinsel aldatmaya giriyor. Ağırlıklı olarak cinsellik... Amaçta ilişkileri kapsıyor bu aldatma. Aslında kişi eşiyle her türlü cinselliği üst düzeyde yaşasa bile cinsel aldatma olabiliyor. Peki neden diye soracak olursak, e, toplumumuzda bir kadın elde etmek, e, bir kadını elde etmek erkek için her zaman bir güç ve e, kendini kanıtlamak olarak algılanmıştır. Özellikle en güzeli, en zoru elde etmek erkeğin prestij göstergesidir. Hepsi için iddia edilmese de İlişkilere bu şekilde bakılan ortamlarda büyüyen bir Türk erkeği ister istemez e, biyolojik yapı hariç her zaman aldatmaya yatkınlık göstermekte. Peki insan neden aldatır? Sorusunu soracak olursak ama ondan önce bir müzik arası ardından sorumuzu yanıtlayalım. Semiramız pekkan söylüyor olmaz olmaz bu iş olamaz. Güzel'e koşma demedim mi Her tatlı söze Kanma demedim mi Aldatır seni inanma demedim mi Olmaz olmaz Bu iş olamaz Olmaz olmaz Bu iş olamaz Bu kadar çapkın Olma demedim mi Gözünü böyle Açma demedim mi Gözler manalı Süzme demedim mi, çalım satma, bu iş olamaz, hiç yalvarma, bu iş olamaz. En oğlu bakmaz gözün yaşına, ne işler açar sonunda başına. Kimseler koşmaz adına. pişman olur dönersin bana. Hader çapkın olmadım dedim mi? Her gün koşma seni koşmadım dedim mi? Aldatıp gerseni kanmadım dedim mi? Olmaz olmaz uy şonama hiç yanarma uy şonama çapkan olmadı metni her güzelle koşma demedim mi aldatırsın kalmadı metni olmaz olmaz duş olamaz hiç yalvarma olamaz almaz olmaz duş hiç yalvarma programımıza devam edelim. Ee, insan neden aldatır demiştik. Ee, erkek psikolojisi e, hormonal yapısı gereği cinselliği ilişkide temel e, dinamik olarak görür. Bize gelen e, danışanlarımızda ve ailelerimizde de gördüğümüz kadarıyla erkeklerin en çok şikayetçi oldukları nokta cinsellik. Erkeğin aldatmasının altında yatan nedenlerden biri e, eşinin cinselliği bir silah ya da koz olarak kullanması. Erkek cinsellik için boyunu eğmemek ayrıca kendini muhtaç hissetmemek için aldatma girişiminde bulunuyor. Aynı şekilde kadının da erkeği koz olarak kullandığı ilgi ve sevgisine karşı aldatma girişiminde bulunması kaçınılmaz. E, nasılım sorusu oluyor insanlarda. Kişi her yaşta güçlü olmak ve beğenilmek istiyor. Böyle durumlarda psikolojik anlamda iyi hissetmek için aldatma yoluna başvurabiliyor. Özellikle kendinden küçüklerle bu olayı gerçekleştirmeleri ha, e, hala işe yaradıklarını görmeleri bakımdan kişileri daha mutlu eder. Kadınlarda özellikle ilerleyen ve e, menopoz dönemine yakın yaşlarda genç e, partnerlerle aldatma yaşayabiliyor kadınlarda. Yaşlılığı kabul etmek istemeyen kendini kanıtlamak, özgüven kazanmak isteyen erkek ve kadınlarda sık rastlanılan bir durumdur bu. E, magazin basınında çok sık, ...çok sık görüyoruz e, ileri yaşlardaki erkek ya da kadınların genç sevgilileriyle boy göstermeleri... ...yaşlarını görmezden gelmek ve hala beğeniliyor olduğunu göstermek için yapılan bir davranıştır bu. E, i̇sim vermek istemiyorum ama boy boy fotoğrafları olan bir ünlü iş adamımız vardır ki ağamdır, paşamdır o benim. Psikolojik olarak da e, insanların sosyal anlamda temel ihtiyaçları kabul edilmek, beğenilmek onaylanmak, güvenmek ve sevilmektir. Kişi e, kendini mutsuz, önemsiz, değersiz hissettiğinde bu temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çareler arıyor. Başka birinin kendisine değer vermesi onu şüphesiz ki mutlu eder. Özellikle e, depresyonda olan erkek ve kadınların daha çok aldattıkları bilinen bir gerçek. Hem değer görmek hem de halen ilgi e, halen ilgi çektiğini görmek depresyonda olanlarda olumlu etki yaratıyor. Antidepresan etkisi hatta çünkü aşk onlar için e, gerçekten çok e, hoş bir duygu onlarda çıkartıyor ortaya. E, bir nevi antidepresan etkisi bu. Kadınların hamilelik, e, doğum sonrası ve depresyon durumlarında erkek eşinden beklediği ilgi ve cinselliği göremediğinden aldatma ihtimali de artmış oluyor. E, aldatan kişi yakalanmadığı sürece davranışa devam eder. Sonuçlarını hep düşünür aslında ama İçsel çatışmayı da aşamaz. Genelde aldatma sonrası vicdani rahatsızlık oluşuyor. Akabinde de e, suçluluk duygusu ortaya çıkıyor. Bazen kişi kendini daha iyi hissetmek için eşinin veya sevgilisinin hatalarını aramaya başlıyor. Sanki bedelini ödetmiş düşüncesiyle o hata yaptıkça kişi kendisini daha iyi hissediyor. E, aldatmalarda kişi aldatmanın e, nedenini kendisi dışında... Başka nedenlere de dayandıkça kendisini daha iyi hissedeceği için devamlı eşinin veya partnerinin hatalarını görmek istiyor. Aksi takdirde eşinin mükemmel olması aldatanın vicdani rahatsızlığını daha da ortaya çıkarmış oluyor. Peki aldatmadan sonra aldatmanın etkileri nelerdir diye soracak olursak. Evet aldatılan kişi kendini yetersiz beğenilmeyen ilgi çekmeyen biri olarak görüyor şüphesiz ki. Bunun sonucunda haksızlığa uğradığını düşünüyor, öfkeli ve partnerine dokunmak istemeyen bir eş ortaya çıkar. Aldatılan kişilerde keşkeler çoktur. Harcanan emek, zaman, fedakarlık, sadakat gibi tümü film gibi geçer insanın hayatından. Aynı zamanda kişi aldatanı aldatma girişiminde de bulunur. Asıl amaç aldatmak değil intikamdır kanakan yöntemi gibi. E, aldatmalarda tek neden kişinin eşiyle yaşadığı ilişkisinde cinsel ve duygusal anlamda doyuma ulaşmaması değil e, çocukluğundan itibaren değersizlik duygusu içinde büyüyen biri uygun ortamda bu duygusunu tatmin etmek için aldatabilir. E, bazen kişi bir anlık heyecan içinde bunu yapabiliyor. E, aldatan insanlar aslında kötü insandır diyemiyoruz tabi ki bunu bir suç olarak değil hata olarak görmek daha doğru. Ee, yaşanan bir aldatma olayının aldatma olup olmadığı e, dışarıdan yapılan gözlemle değil, aldatılanın hissettiği rahatsızlık duygusuyla paraleldir. Siz ne kadar çok rahatsızsanız o olay o kadar çok aldatmadır. Evet, e, kabulleniş söz konusu bazı durumlarda aldatılan kişi sonuçlarını ve ağır psikolojik etkilerini e, kaldıramayacağını düşünerek görmezden gelir ya da reddeder. Bu durum... ...ileriki yıllarda ısıtılıp ısıtılıp yenir. Yani e, yeri ve zamanında verilmeyen bir tepkiyi... ...büyüyerek ve psikolojik rahatsızlıklara yol açarak gösteriyor kendini. Mesela e, yapılan araştırmalarda aldatılmanın temel bir depresyon nedeni olduğu tespit edilmiştir. Böyle durumlarda uzmandan destek almanız gerekmekte. Özellikle evlilik ve aile terapistlerine başvurmalısınız diyorum ben. E, aldatan kişi evli ise genelde evliliğine riske sokmayacak, kendisinden çok şey bekle, e, beklemeyecek birini aramakta. Gerek kadın gerekse erkeklerde bu kaçınılmaz. Bir yandan kendisini ve geleceğini garantiye alan evliliğini koruma, bir yandan da şu anı mutlu yaşama isteği ağır basıyor insanlarda. Aslında yapılması gereken mutluluğu dışarıda aramak ve sonu olmayan anlık zevkler yerine evliliğini iyileştirmektir. E, taraflardan birinin sosyoekonomik e e düzeyinin yükselmesi de aldatmayı doğurabiliyor. Eşlerden biri kendini ulaşılmaz gördüğünde diğer eş bunu aldatmayla aşmak isteyebiliyor. Evet magazin baz basınında aldatmalar birer kötü örnek olmakla beraber özendiricidir de aynı zamanda. Yani genelde aldatanın aldattıktan sonraki mutlu hayatı e, gazetelerde, dergilerde verilir, televizyonlarda verilir. E, bir sürü sanatçımız da bunu ve, ve zengin kişilerde tanınmış sosyeti, sosyetik isimlerde görebiliyoruz. Şimdi bunların tek tek ismini verip burada reklamını yapmak istemiyorum. Aslında verilen haberlerde aldatılanın yaşadıklarına da değinilmiş olunsa ve aldatanlar yüceltilmek yerine eleştirilmiş olsa özendirici etkisi azalabiliyor. E, kocasını ya da karısını aldatan birinin Ertesi gün canlı yayına çıkıp hiçbir şey olmamış gibi program yapması bence düşündürücü öyle değil mi? Evet dilerseniz bir müzik arası verelim e ardından tekrar konumuza devam ediyoruz. Turgay Metin söylüyor çalsam bir gün kapını. Baharın yemişi renkleri gözlerinde Nisan yağmurlarıyla gelen bereketsin sen Coşkun bir su gibisin Duyguların derinde iklimler ötesinde. Terlenmiş bu gitsin sen Çalsam bir gün kapına Bir kışı temetine Açar mısın bile Yoksa gizlenir misin Her gün seni beklesen Susuzluk asfetiyle Kalsam ıssız çöllerde bana su verir misin?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 Açar mısın bilemem, yoksa gizlenir misin? Her gün seni beklesem, susuzluk hasretiyle, kalsam ıssız çöllerde. Radyo Havanı'nda programımızın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş e, konumuz o kadar çok e, büyük ve o kadar çok geniş bir konu ki e, aldatmayı konuşuyorum sizlerle ama e, sanırım bu hafta bunu bitiremeyeceğim. E, o kadar çok içinde kapsayan işte güven var, işin içerisinde e, sadakat var bunların hepsini bir arada e, anlattığımız zaman çok uzun saatler alacak ama bir bakalım e, kalan süremiz içerisinde bunları size ne kadar aktarabileceğim bilemiyorum. Hem müzik hem konu ikisi birlikte biraz bugün zor gitti. Evet ilişkilerde güvenden biraz bahsetmek istiyorum. Yüzyılın dur güven. E, kime, nasıl, niye, ne kadar güvenmeliyim? Güvenmenin temelinde aslında e, karşına güvenmek e, değil, kişinin kendini güvende hissetmesi, e, kaygı ve korkularından arınması vardır. Bu açıdan baktığımızda e, değineceğim konu sosyal, duygusal ve psikolojik açıdan güven olgusudur. Bunun yanında tabii ki e, ticarette, kamuda vesaire alanlarda da güven olgusu mevcut olmakla hayatın tümünde güven duygusu bulunmakta. Güven kelimesi aslında büyüyen, gelişen, sosyal, e, psikolojik olarak değişime açık olan toplumumuzda son 20 yılda kendini çok fazla göstermeye başlamıştır. Özellikle insanların beklentilerinin değişmesi, e, yaşam amaçlarındaki farklılaşmalar, asimilasyonlar gibi etmenler... E, ...güvenmek durumunu değiştirmiştir. Tabii olayın... ...sosyolojik yönünün yanında... ...psikolojik ve e, ilişkisel boyutta da... ...ağır basmakta. Güven yönünün yanında... E, ...güven olgusunu... ...bilim adamları incelerken... ...toplumsal değişimdeki... ...önemli noktalara değinmişler. E, her yerde... ...X-ray e, cihazı... ...güvenlik görevlilerinin artık... ...her yerde e, istihdam edilmesi... ...savaş malzemelerine... ...artan harcamalar gibi imareler... Güvenin sosyal yönünü göstermekte. Özellikle ikili ilişkilerde aranan temel nitelik güvenilir olmaktır. Peki güven nedir? Güven e, benim tanımımda ilişkide var olması gereken üç temel nokta olan sevgi, saygı, sadakat üçgeninin tümüdür. Genel bakıldığında sadece sadakat gibi görülse de tümünü kapsamakta. Sevildiğinizi bilmek, saygı duyulduğunu bilmek ve buna koşulsuz inanmak bunun yanında... Her açıdan karşınızdaki kişinin size karşı sorumlu olduğunu bilmek size bazı açılardan sorumlu olmasıdır. Güven bir ilişkide sadece aldatmamak değildir. Güven fiziksel aldatmanın yanında duygusal, sosyal, düşünsel olarak da sadık kalabilmektir. Karşındakini kazanmadan beraber olmadan önce de beraber iken de beraberlik başladıktan sonra da hep aynı şekilde sevgi ve saygı sadakati devam ettirmektir. Şimdi evli çiftlerin en çok şikayetçi oldukları nokta eşlerden birinin zamanla ya da ilişkide istediği noktaya ulaştıktan sonra değişmesi. İşte bu güvenin kırılması da kırılması ve kaybıdır. İlişkilerde güvenilir olmayan birinin güvenilir insanları bulması da zordur. Çünkü güvenilir olmayan insanların en büyük özellikleri şunlar. Çok konuşmak, çok fazla açıklama yapmak, bir konuda birden fazla mazeret sunmak... Karşındakinin bir an önce hemen ikna olmasını istemek, kendini kanıtlamak istemek, bakışlarında doğallığın olmaması, her şeye evet demek, çok uyumlu görünmek, abartılı anlatımlar, istikrarsızlık. İşte bu özellikleri artırmak mümkün tabii ki ama biri var ki en önemlisidir benim için istikrar. İlişkilerde en önemli kriter kişilerin davranış, duygu ve düşüncelerinde istikrarlı olmalarıdır. Zaten ilişkide kişilerin Değişmesinin en büyük nedeni kararlı olmamaları ve istikrarsız olmalarıdır. İlişkide kişinin istikrarlı olmaması daha sonraki dönemlerde yaşanacak olumsuzlukların habercisidir. Tabii bunun yanında karşındakini, karşıdakinin istikrarlı olması için bizim de istikrarlı olmamız gerekiyor. İstikrar güvenin yüzüdür. İstikrar ve güvense ...ilişkide en çok zor anlarda ölçülüyor. İlişkide sevgiliniz veya eşiniz yanınızdayken... ...güvensizliğin çıkmasını bekleyemezsiniz. Ee, esas tespitler zor durumlarda veya... ...taşın altına elini koymak durumlarında ortaya çıkıyor. Riskli dönemlerde partneriniz üzerine düşeni yapmıyorsa... ...vedakarlık, özverili bir tavır sergilemiyorsa... ...bu durumu e, şu şekilde yorumlamamız gerekiyor. E, kendisinden ne beklenildiğini farkında değildir... Ne beklenildiğinin farkında değildir. Kendisinden ne beklenildiğini biliyordur ama çözüm için yeteri gücü yoktur. Kendisinden bekleneni biliyordur ama bu ilişki için üzerine düşeni yapmak istemiyordur. Aslında ilişkiyi de yeterince istemiyordur anlamına geliyor bu. Bu nedenle bazen kötü giden veya istediğiniz noktaya gitmeyen bir ilişkide Israr edilmesi sadece kişinin kendisini yıpratmasına ve sürecin daha da olumsuz olmasına neden oluyor. Belli bir noktada tıkanan ilişkilerde gözden geçirmek ve yeni çözümler üretmek gerekiyor. E, i̇lişkilerde güvenin temeli aynı zamanda karşıdakine değer vermekle alakalıdır. Farkında olsanız da olmasanız da kendi davranış ve tutumlarınızla e, başkalarının davranış ve tutumlarını kontrol etmektesiniz. Bu aslında ayna yöntemidir. Nasıl bir izlenim verirseniz aynısını alırsınız. Bu nedenle güven beklemek için öncelikle güven vermek gerekiyor. Evet bir müzik arası ardından yine buradayız. Çok güzel bir parça var sırada. Selda Bacan söylüyor tatlı dilleri. Tatlı dillim güler yüzlüm, ecelem gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ecelem gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem güler bütün dertlerim bağlayıp gönlümü bilen Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Sinende gizli yaramı kimse bilmiyor Hiçbir tabip şiar ama merhem olmuyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin sen Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Hayatın Pusudası'nda yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hatta geldik diyelim, e, aldatmaydı bu haftanın konusu. Peki her aldatma ilişkiyi bitirir mi diye bir soru soracak olursanız. Kişinin yaşadığı duygusal travmayla baş edilebilme gücü, e, problemin çözülebilme ihtimali, e, partneri olan güven... İlişkiyi koruma ve kurtarma isteği birer yol haritasıdır. Ee, önemli olan bitirmek ya da bitirmemek değil, sorunun çözümüdür. Bu aşamalarda doğru insanlar ve kaynaklarla durumu paylaşmak yani üçüncü şahsı doğru seçmek ilişkinin akıbeti açısından önemlidir. Örneğin aldatılan bir kadının feminist bakış açısına sahip bir arkadaşından alacağı en büyük öneri e, ayrıldır. Neler yapılabilir bunun için? Ee, şüphelendiğinizde kurgu yapmak e, yerine uygun bir ortam, iletişime açık bir ses tonu ve beden diliyle partnerinizle konuşun. Hissettiklerinizden bahsedin. Suçlamak ve hesap sormak sadece savunma yaratır. Eğer aldatıldığınız kesinse bunu onunla konuşun. Nedenlerini ve açıklamasını dinlemeden karar vermeyin. Olayı üçüncü kişilere anlatmadan önce kendi aranızda çözmeniz gerekiyor. Sonuçta... Ayrılmasanız bile artık insanlar sizi eleştirecektir. Neden hala berabersin, daha ne yapmasını bekliyorsun gibi e, duyumlar ilişkiye devam etseniz bile sizi rahatsız edebilir, hatta ve hatta ilişkiyi zedeleyebilir. Aldatılan kişi her zaman suçu kendinde aramamalıdır. Aldatmak bir cinsiyet özelliği değildir. Kişinin yetişme tarzı, çocukluğu, e, sosyal yapının özelliği, evlilikte veya e, ilişkiden beklentisi bunu belirliyor. Siz mükemmel bir eş olsanız bile eşinizin sizi aldatması onun sorunu ve özelliğidir. Erkeğin büyütülürken annesi tarafından aslan oğlum istediğini yap, sana kız mı yok gibi tel telkinleri sadakati azaltır. Hep alternatifi olduğunu ve hep daha iyisini bulacağını düşünür. Aldatma bir bağlanma ve bütün olma sorunudur. Bazen sizin hiçbir sorununuz olmasa da aldatılabilirsiniz. Bu durum e, sizin dışınızda nedenlerden kaynaklanır. Kendinizi suçlulmanız sonucu değiştirmez. Evet e, bana soracak olursanız şunu söylemek istiyorum son olarak. Karşınızdaki insanı yani sevdiğiniz insanı, yanınızdaki insanı eğer kaybetme e, göze alabiliyorsanız tamam istediğinizi yaşayın diyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Karşınızdaki ve yanınızdaki insanı ...kaybetmeyi göze alabiliyorsanız. Efendim yeni bir programda... ...tekrar görüşeceğiz elbette ki... Ee, ...ve e, yeni yılda... ...ben de sizler için... ...güzel şeyler dilemek istiyorum. Mutlu, huzurlu, barış ve sevgi dolu... ...nice güzel günler... ...ayrılıkların az, kavuşmaların bol olduğu... ...aydınlık yarınlar diliyorum hoş kalın. Ama ondan önce çok güzel bir parçayla sizlere veda ediyorum. Bonnie Taylor'dan geliyor I Need a Hero. Hayatın pusulası. Hazırlayamıyorsunan sunan Esra Hanım verdi.